1922 numaralı konu, Huneyn gününde meleklerin, sahabilerin imdadına koşması, Huneyn savaşına kafir olarak katılmış olan bir adam şöyle anlatıyor, Huneyn gününde karşı karşıya geldiğimizde Müslümanlar bir koyun sağımı kadar bile dayanamayarak Hazreti Peygamberi yalnız bırakarak kaçtılar, bunun üzerine Hazreti Peygamberin çok yakınlarına sokulduk ve onu öldürmek için etrafını kuşattık. İşte o sırada onunla bizim aramıza güzel yüzlü bir takım erkeklerin girdiğini gördük. Bunlar bize, geri dönün ey yüzleri kara kimseler, diyordu. İşte onların bu sözleri bizim dağılıp kaçmamıza sebep oldu.